İlahi Komedya, Altıncı Kanto Bu iki sevgilinin verdiği üzüntüyle kendimden geçip de yeniden kendime geldiğimde çevremde nereye baksam, nereye dönsem, nereye gitsem, yine acılar, yine acı çekenler gördüm. Üçüncü dairedeydim. Son olmayan, eri taneli, lanetli soğuk bir yağmur yağıyordu. Bu yağmur oldum olası böyle yağıyordu. Karanlık gökyüzünden dolu taneleri, kirli sular ve kar iniyordu. Bunları hemen toprak, leş gibi kokuyordu. Korkunç görünüşlü azgın kerberos hayvanı, köpek gibi havlıyordu üç ağzının üçüyle, sulara gömülü ölülere. Gözleri kırmızı, sakalı yağlı, karaydı. Karnı kocaman, elleri tırnaklıydı. Ruhları tırmalıyor, derilerini yüzüyor, parçalıyordu. Ruhlar yağmurda köpekler gibi oluyordu. Bu zavallı dinsizler bir yanlarını destek yapıp, durmadan bir yandan bir yana dönüyorlardı. Bizi görünce Kerberos canavarı ağızlarını açıp dişlerini gösterdi. Çırpınıp titreşiyordu her yeri. Bunu gören rehberim ellerini uzattı. Yerden avuç avuç aldı toprağı, aç ağızlara fırlattı. Açlıktan havlayan bir köpek, kaptığı lokmayı midesine indirmek için dişlerken, nasıl keser sesini, Kerberos iplisinin, ruhları sağır olmayı isteyecek denli sersemleten o iğrenç yüzleri de öyle sessizleşti. Bardaktan boşanan yağmurun yere serdiği gölgelerin üstünden geçiyorduk. İnsan benzeri kalıplarını ayaklarımızla çiğniyorduk. Hepsi uzanmış yerde yatıyordu, İçlerinden biri önünden geçtiğimizi görünce doğrulup oturdu. Ey cehennemden geçen yolcu! dedi. İstersen tanırsın beni. Ben daha ölmeden önce yaratmışlardı seni. Dedim ki, çektiğin acı belli ki belleğimden silmiş izini. Sanki hiç görmüş değilim seni. Sen söyle kimliğini, sen ki daha büyüğü bile bu denli iğrenç olmayan bir işkence çekmektesin bu acılı yerde. O dedi ki, heybesi kıskançlık dolu kentin konuk etmişti beni yaşadığım günler boyunca. Siz kentliler kika derdiniz bana, oburluk günahı yüzünden, gördüğün gibi eriyip gidiyorum yağmurda. Bir tek ben değilim bu acıyı çeken, bunların hepsi aynı cezayı çekmekte, Aynı günah yüzünden. Yanıt verdim. Ağlayacağım neredeyse başına gelenler çok üzdü beni. Biliyorsan eğer ikiye bölünen kentliler nereye gidiyor? Bana onu söyle. Aklı başında biri var mı içlerinde? Anlaşmazlığın nedeni ne? O dedi ki kavga uzun sürecek, kan bile dökülecek. Sonunda yabaniler ötekileri bozguna uğratıp sürecek. Daha sonra yenenler de yenik düşecek üç yıl içinde ötekiler üstün gelecek düşündüğünü belli etmeyen kişinin desteğiyle. Yenen yıllarca başı dik dolaşacak, ötekini boyunduruk altında tutacak, gözyaşlarına yakınmalarını aldırmayacak. Dürüst iki kişi var içlerinde ama kulak veren yok sözlerinde, kıskançlık, kurum, Cimrilik sarmış yürekleri. Acıklı sözlerini burada kesti. Ona dedim ki, daha bilgilendir beni, bir şeyler daha söyle. İkisi de çok değerli Farinita ile Tegivo, sonra Jacopo, Rasputici, Mosko ile Arigo ve iyilik yapmak için çırpınan ötekiler neredeler? Ne olursun bana onları göster. Cennette bal mı yiyorlar, ''Cehennemde ağ mı içiyorlar bilmek istiyorum ille de.'' Dedi ki, ''Onlar en kara ruhlarla birlikteler, çeşitli suçlardan aşağı gönderildiler. Oralara inersen görürsün onları.'' Ama güzel yeryüzüne döndüğünde, ''Ne olur anımsat beni insanların belleklerine, artık söyleyecek sözüm verecek yanıtım kalmadı.'' Sonra ileriye bakan gözlerini kaydırdı, biraz daha bana baktı. Ardından başını eğdi, onunla birlikte yere yığıldı, öbür körler gibi. Rehberim dedi ki, kendine gelemeyecek kötüleri korkutan güç gelip de melekler borularını öttürmeden önce, o zaman herkes hüzünlü mezarını görecek, yüzüne, bedenine bürünecek, sonsuza dek yankılanacak, yargıyı dinleyecek. Korku saçan bu yağmur ve gölge karışımını, Ağır adımlarla yürüyerek gelecek günlerden söz ederek geçtik böylece. Dedim ki, usta, kıyamet günü gelince bu çekilenler ne olacak, artacak, azalacak mı yoksa aynı mı kalacak? O dedi ki, bildiklerini düşünsene, bir nesnenin kusurları eksildikçe aldığı tat da, duyduğu acı da artar, bilim böyle der. Bu lanetli gerçek kusursuzluğa erişemeseler de kıyamet gününden sonra olgunlaşacaklar yine de. Anlattıklarımdan daha uzun söyleştik, sonra o yolu dolanıp geçtik, aşağıya inilecek noktaya eriştik. Burada amansız düşman Pliton'la yüz yüze geldik.